Günaydın. Bugün eğitim, özgürlük, ormanlar, bisiklet parkları ve pek çok farklı konuda kampanya haberlerimiz var. İlk haberimizin muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı. Şahin Tepe Forumu tarafından başlatılan kampanyanın talebi gizli direnişçisi Hasta tutsak Burcu Koçlu için özgürlük. şahin Şahintepe Forumu taleplerine şöyle dile getiriyor. 5 Temmuz 2013 günü gözaltına alınarak, 9 Temmuz 2013 günü tutuklanan ve Şakran Kadın Hapishanesi'ne tutuklu olarak konan Burcu Koçlu'nun halen hayati tehlikesi bulunmaktadır. Bir çeşit kas hastalığı olan, miyestania gravis hastası olan Burcu Koçlu'nun hastalığı her geçen gün ilerlemektedir. Düzenli ilaç kullanması, sıkı bir diyet yapması, kapalı yerlerde kalmaması... Kriz anında hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Yutkunma ve solunum sorunu yaşamaktadır. Ege Üniversitesi Hastanesi'nden %52 özürlü raporu olmasına rağmen heyet raporu alması için ring aracında kelepçeli olarak 3-4 saat yolculuk yapması istenmektedir. Ancak bu yolculuk kendisi için ölüm yolculuğu anlamına gelmektedir. Diğer birçok hasta tutsak gibi gözlerimizin önünde adım adım ölüme gitmektedir. Lütfen sessiz kalmayın ve bu kampanyayı imzanınızda destek verin diyor Kullanım kampanyayı başlatan Şahin Tepe Forumu. İzmir'den bir haberle devam ediyoruz. Mustafa Göl tarafından başlatılan kampanya Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik başlatılmış talebi ise URLA Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki oda düzen değişikliğinin iptal edilmesi ve iyileştirilmesi. Mustafa diyor ki Kredi Yurtlar Kurumu URLA yurdumuzdaki 2 kişilik odaların 3 kişilik hale getirilmesi, yaşam alanının daralmasına ve öğrencilerin yaşam standartlarının düşmesine yol açacağından yurdumuza gelecek yeni 3 kişilik oda uygulamasının geri çekilmesini ya da bu değişikliğin uygun bir şekilde örneğin yatak yerine ranza uygulaması gibi tekrar düzenlenmesini istiyoruz. İki kişilik olarak tasarlanan odaların bir anda üç kişilik odalara dönüştürülmesi girişimin muhtemel sonuçlarını sayacak olursak öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar kısıtlanacak. Yemekhane ve ortak alan işletmelerinin kapasitesinin az olması öğrencinin sayısındaki ani artış karşısında yeterlisiz kalacak. Ev ortamı rahatlığının sağlanacağı vaat edilirken standartların düşmesi hayal kırıklığı yaratacaktır. Mustafa bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak adına herkesin memnun kalacağı bir çözüm beklediklerini söylüyor. Muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olan bir kampanya var sırada başlatan Cenk Aydın talebi ise Kadıköy'deki iskele önlerine güvenlik elemanlı bisiklet parkının yapılması. Cenk diyor ki işe bisikletle gitmek isteyen onlarca tanıdığım var neden gitmediklerini sorduğumda hepsinin ortak sorununun Kadıköy'de bisikletlerini park edecek güvenli bir yer olmadığı anlaşılıyor. Onlar çok haklılar. Bisikletlerimizi park edecek güvenli bir yer yok. Bisikletlerimizin çok değerli ve sokağa bırakıp sellelerinin veya tamamının çalınmasını istemiyoruz. İşe bisikletle gitmek istiyoruz. Vapur ile karşıya geçen herkesin ücretsiz kullanabileceği güvenlik elemanlı bisiklet park alanlarının oluşturulmasını talep ediyoruz, diyor kendisi. Umarız bu talep gerçekleşir. Böylece biraz da olsun temiz bir hava için katkı sağlanmış olur. Egzoz dumanlarından kurtuluruz. Bisiklete binenler de daha sağlıklı olur. Konusu emeklilik ve ücretli öğretmenlik olan bir kampanyayla devam edelim. Muhatapları Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı. Talebi ise zorunlu emeklilik ve ücretli öğretmenlik sisteminin değişmesi. Kampanyayı başlatan Ahmet Yılmaz diyor ki, Ücretli öğretmenlik nitelikli öğretmenlerin önünde engeldir. Ücretli öğretmenlere verilen 1000 lira maaş yerine emeklilik zorunlu yapılabilir. Ayrıca ücretli öğretmenlerin sadece emekliliklerden karşılanması sağlanırsa, Emekliliklerin hem emeklilik maaşıyla hem de ücretli öğretmenlik maaşını alarak aynı parayı kazanmaları sağlanabilir. Bu sayede emekli olmak istemeyen öğretmenlerin emekliliği de teşvik edilmiş olur, diyor Ahmet. Ayrıca emeklilik zorunlu olarak uygulanmadıkça ve emekli öğretmenlere ücretli öğretmenlik yapabiliyor hakkı verilmedikçe daha çok gencimizin işsiz kalmaya devam edeceğini söylüyor. Sıradaki haberimiz Van Erciş'ten. Kampanyanın konusu maalesef yine ağaç katliamı. Kampanyanın muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kampanya başlatan Süleyman Kaymaz'ın talebi ise Van'ın Erciş ilçesindeki Çatak tipi köyünde ormanların katledilmemesi. Süleyman talebini ülkenin en büyük değerli olan ağaçlarımızın kesilmesinin, katledilmesini istemiyorum sözleriyle ifade etmiş. Sıradaki kampanyanın konusu eğitim. Kampanya Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik tekrar kampanya başlatan Umut Baran Zorlu, talebi ise orta öğretim kurumları yönetmenindeki tüm okulları bir tutan maddenin eski haline getirilmesi. Umut Baran diyor ki eskiden öğrenciler üniversite giriş sınavında kendi okulu içinde değerlendiriliyordu. Örneğin bir okulda okul birincisi ortalaması 70, herhangi bir kişinin ortalaması da 60 olsun. Üniversiteye giriş puanı 70 üzerinden hesaplanacaktı ama şu anda her bir okul bir tutuluyor ve öğrencinin puanı 100 üzerinden hesaplanıyor. Puanı yüksek liselerdeki sınavlarda haliyle zor olur. Öğrencinin tam puan alması zordur ama seviyesi düşük olan liselerde sınavlar daha kolaydır. Bu yüzden de daha düşük bir lisede okuyan öğrenci okul puanı ile durumu iyi olan bir lisedeki öğrenciyi geçebilir. Bunun olmasını önlemek için maddenin eski haline gelmesi lazım diyor. Evet karışık bir konu esasında bu. Konusu yine eğitim olan bir haberle devam edelim. muhatapları Sakarya Valide ve bu sefer Sakarya İl Eğitim Müdürlüğü kampanyayı açan Selma Tanış. Kampanyanın talebi ise Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde her eğitim öğretim yılında azami 52 kişi alınması. Sayma diyor ki 2013-2014 eğitim öğretim yılında daha fazla sayıdaki öğrencinin okulumuz eğitim kalitesinden faydalanabilmesi için önceden yıllık 48-52 kişi olan öğrenci kontenjanı bu yıl 90 kişiye çıkarıldı. Fakat bu şekilde okulumuz öğrencilerin kendi içindeki yakınlığı, birlikteliği azaltılarak okulumuzun kuruluşundan bu yana süregelen misyondan uzaklaşmıştır. Bunun beraberinde okulumuzun fiziki durumu el vermediği halde geçen yıl 2 olan sınıf sayısı bu yıl 3'e yükselmiştir. 2013-14 Eğritim yılında 3. bir sınıfın açılabilmesi için okulumuzun başarılı olduğu tiyatro alanında kullanılan sınıfta dersliğe dönüştürülmüştür. İlerleyen yıllarda da eğer her yıl 90 öğrenci alınmaya devam edilirse... Öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük zorluklarla kurduğu müzik, matematik, sosyal bilimler çalışmaları ve benzeri sınıflarımızın 30 kişilik dersliklere dönüştürülmesi planlanmakta ve gerekmektedir. Okulumuz fazla sayıda öğrenci alımı okulumuzu eğitim kalitesini arttıran etkinliklerle ayrılan bu sınıfların kaldırılmasına yol açarak, yani okulumuzun eğitim kalitesini düşürerek okulumuzun eğitim kalitesinden yararlanabilmesi için arttırılan öğrenci kontenjanı fikriyle tamamen çelişmektedir." diyor kendisi. Umarız Sosyal Bilimler Lisesi'nin o güzel sınıfları kalır ve fazla kalabalıktan işlevsiz hale gelmez. İstediğiniz her türlü değişimin rüzgarı sizlerle essin, esen kalın.